Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Muhammed. Sallu ala tabibi Muhammed. Sallu ala şefi'i Muhammed. Evet değerli arkadaşlar şimdi de Erkeğin ailesine karşı olan sorumluluklarından bahsedeceğiz. Tabii ki Öncelikle şu ayeti Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhennâsü inna halaknâküm min zekerim ve unfe Sadakallahu'l-azim Bu ayet-i kerime Evlilik hukukunda temel esas alınan bir ayet-i kerimedir. allah Teala Yüce Rabbimiz bize buyuruyor ki Ya eyyuhennâs Ey insan eden insanlar Tabi burada bazı ayet-i kerimelerde olduğu gibi, ey müminler ya da ey filancalar diye hitap etmiyor, ey insanlar diye hitap ediyor. Dolayısıyla, ey insanlar diye hitap edilmesi burada bahsedilen hitabın tüm insanlığı, gayrimüslimleri, Müslümanları ve diğer tüm başka dine insan, inanan veya inanmayan herkesi kapsıyor. Bu, bu açıdan çok önemlidir. Hani Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara hitap eden konular sadece Müslümanların hukukuyla ilgili konulardır. Ama ye yuhennas dediği zaman konunun biraz daha önemli olduğunu anlıyoruz. İşte allah Teala buyuruyor ki ey insanlar inna kalak neekum minze kerime biz sizi kadın ve erkekten erkek ve kadından yarattık. Dolayısıyla burada insanlığın genel olarak her ikisinin de birlikte yaratıldığından, birbirine muhtaç olduğundan Yüce ifade ifadede buyuruyor. Dolayısıyla biz kainatı düşündüğümüz zaman nasıl ki kainatta var olan her şey birbirini tamamlar, hiçbir şey olmadan bir başka şey olmazsa erkek de kadınsız, kadın da erkeksiz varlığını sürdüremez. Biz mesela şu yeryüzünde bitkileri düşünsek, şu bitkiler olmasaydı biz hayatımızı sürdürebilir miydik? Sürdüremezdik, gıdamızı, besinimizi alamazdık. Şu diğer hayvanlar olmasaydı yine biz varlığımızı sürdüremezdik. Yine yeryüzünde cansız taşlar, duvarlar, ağaçlar, topraklar olmasa yine olmazdık. Dolayısıyla bunların hepsi varlığın kendisini sürdürebilmesi için gerekli olan e, nimetlerdir allah Teala hepsini birbirini tamamlayıcı olarak yaratmıştır şimdi biz insanlık alemi için düşündüğümüzde de kadın ve erkek birbirlerini tamamlar ve cealneekum ben ve ile ve biz sizi değişik milletlerden değişik kabilelerden insanlar olarak yarattık yani allah Teala hepimizi tek bir renkten yaratabilirdi tekbir özelliğe sahip insanlar olarak yaratabilirdi tek tip insanlar olduğumuz zaman belki de herkes birbirinin dilini daha iyi anlardı belki isteklerimiz daha iyi olurdu isteklerimizin karşılanması daha kolaydı mesela giyimciler düşünün ki tek tip elbise diker yeryüzünde herkes aynı şeyi kullanabilirdi tüm e, zevk bakımından gıda zevki bakımından her şey aynı olurdu ama allah Teala insanları bu açıdan farklı farklı yaratmış ki önce sizlerin ayrı ayrı yaratılmanız birbirinize olan muhtaçlığınızı bilesiniz diye hani bir atasözünde var ya sen A, ben A, bu iner kimse ağa, demiş adam çünkü herkes A olsa ne olacaktı bu İnsanların e, sütünü sadece bir insana da ihtiyaç vardı, o bulunamayacaktı. Dolayısıyla da herkesin e, farklı bir duruşu var. Ama en sonunda da inne ekramekum kum, indallahi etkakum. Sizin içinizde en değerli olanınız da Allah katında en takva olanınızdır. Yani ben sizi diyor Rabbimiz, farklı farklı yarattım, birbirinize muhtaç olduğunuzu bilesiniz diye. Birbirinizle iyi geçinesiniz diye ama benim katımda da sonuçta en değerli olanınız bana karşı kulluk görevini en iyi yerine getireninizdir. Dolayısıyla biz burada ayrı hukukundan bahsederken sadece işte baba önce gelir efendim çocuk en son gelir gibi biri daha değerli bir daha değersizmiş gibi bir ayrım içinde bulunamayız. Bir ailenin bütünlüğü için, varlığını sürdürebilmesi için hepsi de birbirine muhtaçtır. Hepsi de birbirinden daha değerlidir, önemlidir. Ve hepsinin de birbirlerine karşı görevleri vardır. Sorumlulukları, yükümlülükleri vardır. Hepsinin de bu görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi beklenir. Şimdi biz geçtiğimiz dersimizde kadının beyine karşı sorumluluklarından bahsetmiştik. Bugün de Erkeğin hanımına karşı, ailesine karşı sorumluluklarından kısmen bahsetmeye çalışacağız. Bugün birinci olarak ele almamız gereken konu ailenin içerisinde, ailenin başı olan babanın, beyin birinci görevi idarecilik ve bu görevini şefkat ve nezaket içerisinde anlayışla sürdürmesidir. Bu görevi Allah Teala kendisine vermiştir. Evet ailede son dönemlerde işte yok eşitlikten filan bahsediyorlar. eşitlik bu dinimizce tabi, uygun görülen bir tabir değildir. Aile bir bütündür. Hepsi birbirini tamamlar. Ama eşit dememiz yanlış bir tabir olur. Çünkü hepsinin görevi farklıdır. Eşit demek için hepsinin aynı kişiler olması lazım. Erkeğin yapacağı işi kadın yapamaz. Kadının yapacağı işi de Erkek yapamaz. Dolayısıyla biz bunlara eşit demek de bir haksızlıktır. Bugün maalesef ki modern dünyada olduğu gibi kadın erkek eşit. Öyleyse erkeğin yapabileceği en ağır yükü kadına diyelim. Vücudunun taşıyamayacağı kadar, bünyesinin kaldıramayacağı kadar işleri yaptıralım. bunlara adına da eşitlik diyelim. Bu kabul edilemez bir şey. Dolayısıyla aile içerisinde ne diyoruz? Erkeğin birinci görevi idareci oluşudur. Erricalu qawamun ale'n erkekler kadınlara karşı öncüdür, sorumludur, güçlüdür. Bima fatala'llahu <gülüyor> ba'dahum ala ba'din Allah'ın onları birbirlerine karşı faziletli kılması neticesinde Allah Teala ayet de olan bahsediyor. Ama bizim idarecilikle ilgili yönünü kısaca alarak ve Hadis-i Şerif'e de e, bakarak diyoruz ki Kullukum ra'in ve kullukum an anra'iyeti. Hadis-i Şerif her biriniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz, mes'ulsunuz. Tabii ki Hadis-i Şerif erkekleri çobana benzetiyor. Aynı zamanda çoban nasıl ki e, çoban e, kendi kontrolü altında olan, güttü oyunlardan sorumlu ise onların hepsini ayrı ayrı kontrol etmek durumundaysa erkek de böyledir. Çobanın güldüğü sürünün içerisinde ağır aksak yürüyenler vardır. Hastası vardır. Ayağı kırık olan vardır. Onlara biraz daha fazla önem gösterir. Hepsi otlanırken onu alır, özel besiye çeker. Onu kucaklar belki Çoban nasıl sürüsüne karşı bir sorumluluk içerisinde ise erkekte ailesine karşı bu sorumluluğu yutmak durumundadır. Ve dolayısıyla da e, bana değmeyen yılan bin yaşasın, ben namazımı kılıyorum, başka bir şey ilyenmez beni, diyemez bir insan. Ben kulluğumu yaptım ama başkası beni ilgilendirmez sözü de geçersizdir. Bu sözün geçersizliğini de burada görmüş oluyoruz. Neden? siz sorumlusunuz diyor peygamberimiz yani eğer ailemizin içerisinde bir olumsuz tablo var ise erkek olarak ailenin reisi olarak da bu pozisyonu gidermek bizim görevimiz bundan biz sorumluyuz ve dolayısıyla da erkeğin birinci görevinin idarecilik olduğunu anlattık ikinci görevde değerli kardeşlerim o aileye ...helal rızık infak etmekle, helal rızık teminle de görevli olan kişi erkektir. Bugün modern ailelerde ne yapıyorlar? Beraber kazanalım. E, senin maaşınla benim maaşım yan yere gelsin. Ortak bilanço yapalım. Sonra ev geçinsin. Erkek hanım ararken işte çalışan birisini arıyor. Makine çünkü mübarek. Ne olacak? Hem gündüz işte çalışacak, akşam da geldiğinde evin ihtiyaçlarını görecek... Bu arkadaşlar insan tabiatına doğru uygun olan bir şey değildir. Dolayısıyla da ailen içerisinde rızık temin ile yükümlü olan kişi erkektir. erken boynuna dinimiz bu görevi yüklemiştir ve tabii ki insanın erken hıral rızık peşinde koşması da bunun için çaba göstermesi de Allah Teala katında makbul bir ibadettir. Hatta cihat sayılan bir ibadettir. Yani helalı aramak cihattır diye peygamberimiz buyuruyor. Dolayısıyla da yani erkek nereden bulursa bulsun bir e, rızık getiremez ya erkek helal olan şeyi getirmek de erkeğin boynunun borcudur. Bunu da ifade ettikten sonra tabii ki bu noktada bir hadis-i şerifi hatırlamamızda yarar var. Sadi bin Ebi Vakkas'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki bir insanın e, Sa'di bin Ebu Vakkas'a hitaben öyle buyuruyor. Diyor ki Allah rızasını arayarak yapacağın her harcamadan dolayı muhakkak ki sevaba ulaşacaksın. Hatta eşinin ağzına koyduğun lokmaya kadar. Dolayısıyla da bir insan hanımının ağzına verdiği tek bir lokma bile kendisi için sadakadır. Sadaka mertebesine ulaştığı bir ibadettir. Dolayısıyla da evinden iyi niyetlerle, helal ızık peşinde gayret etme niyetiyle evinden çıkan bir adam akşam evine dönünceye kadar attığı adımlardan bu açıdan sebep kazanır. Çünkü bir insan helal peşinde bir görevini yerine getirmek üzere gayret ettiği için. Üçüncü olarak da bir erkeğin evine, eşine, hanımına karşı sorumlulukları nedir? Onların hakkını unutmamasıdır. Yani ben işte bunların e, maaş parasını gönderiyorum. Ben hesaba para yatırıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar diyemez bir erkek. Hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Yani Rabbimiz bize kulluk görevi hükümlemiştir. Rabbimize karşı yapmamız gereken görevler vardır. Bunları yerine getireceğiz. Sonra buyuruyor peygamberimiz Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır, ailenin senin üzerinde hakkı vardır. فَاَتِكُلَّذ۪ي hakkın حقٍ حَقَّهَ Öyleyse her hak sahibine hakkını ver. Yani nefsimizin hakkı nedir? Allah Teala bu vücudu bize emanet olarak vermiştir. Dolayısıyla da bu vücut benimdir, istediğim gibi harcarım diyemeyiz. Bunu da sağlıklı şekilde muhafaza etmek, vücudun hakkını vermek de bir görevimizdir. Eğer bir hastalık pozisyonumuz varsa bunu tedavi etmek görevimizdir. Kendimizi e, sanki bu vücudu e, kullanım hakkı yüzde yüz bize verilmiştir. İstediğim gibi perişan ederim dememiz doğru değildir. Ya Bu noktada sağlığı korumak da nefsin hakkını vermek de uykusu geldiyse uyumak da aslında insanın bir görevidir. Bunların hepsini böyle düşünmek durumundadır. Ve buyuruyor ki peygamberimiz nefsinin hakkı dediği kadar bir de ailenin de ailenin bunu genel olarak buradaki kısa sohbetimiz içerisinde detaya inecek değiliz. Ailenin hakkını ver eğer eve gelmen gerekiyorsa eve geleceksin çocuklarla ilgileneceksin yani bir insan aile reisi olarak biyolojik baba olamaz ben işte çocuğun babasıyım parasını gönderiyorum. Ne yaparsa yapsın diyemez. Ben çocuğun işte okul aidatını ödedim, servisini tuttum, bilmem işte kitabı alınacaktı aldım, başka bir şeye karışamam diyemez ya. Bizzat kendisi çocuğun eğitimiyle de terbiyesiyle de ilgilenmek durumundadır. Aile çünkü o babayla kaimdir. Maalesef bu erke biz erkeklerde bu noktada büyük eksiklikler görünüyor. Mesela e, çok defa bazı insanları görürsünüz diye. Kendi arkadaşlarıyla birlikte saatlerce gidip gezer, tozar, topa gider. Yani çok merak etti. 90 dakika futbol maçı seyretmiştir. Maçtan sonra geldi bir de özetini seyreder. Yok bilmem ne açıdan seyreder. Döne döne bunlar e, bir aile reisinin e, ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirememesidir arkadaşlar. Dolayısıyla bir insan e, yani televizyon seyrederken bile ailesinin hakkı olduğunu kendisinin onların bir parçası olduğunu düşünmek durumundadır. Bak üstünü arkadaşlarıyla çekir gidiyor. Nereye balaya ne işin var balaya? Hani sene de bir defa iki defa gidersin. Hafta sonları pır kaçıp gidiyor insanlar bu arkadaşlar bu tür göre işlerde bulunan insanlar ailesine karşı yükümlülüğünü yerine getirmeyen insanlardır. Yani aile reislerinin görevi sadece onlara maddi para temin etmek değildir. E, insani olarak da bir e, sorumlulukları vardır. Bunları yerine getirmek durumundadır ki insanın hem hanımına karşı hem çocuklarına karşı yerine getirmesi gereken görevlerin hepsini de yapmak zorundadır. Sadece maddi boyutuyla düşünmesi bunu çözmez arkadaşlar. Evet. Dördüncü noktaya kısaca hemen hızlıca geçiyoruz. Erken dördüncü görevi de Anlayışla davranmaktır. Üçüncüsü dedik ki hakkını vermesi. Dördüncüsü de kadınlara karşı anlayışla davranması erkeğin yükümlülüklerinden birisidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, buyuruyor ki kadınlar e, kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Çünkü e, bu ifadesiyle Efendimizin sizler kadınlar hakkında birbirine birbirinize iyilik ve hayır tavsiye ediniz. Yani sadece kendiniz, eşinize karşı iyi davranmakla kalmayın. Ya aynı zamanda birbirinize de hayır ve iyilik tavsiyede bulunun. Çünkü onlar kaburga kemiğinden yaratılmışlardır. Bunun ise en eğri kısmı üst tarafıdır. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mecazi bir ifadesi vardır. E, kaburga kemiğinin özelliği nedir? E, kaburga kemiği diyor. Başka hadis-i şerifte de fazla bükmeye kalkışırsan kırılır. Yani biz kadınları düzelteceğiz diye eğer haddi aşarsak belli bir noktadan öteye gidersek ne olur? Kemik kırılır diyor. Ve kesruha talaguha hadisin devamında o kırılması da diyor boşanmaktır. Boşanmasıdır. Yani eğer bir noktada her şey çok iyi olsun. Hani bazen çocuklarda bunu görürüz. İşte aile reisi çocuğa baskı yapar yapar yapar yapar. Bir gün bakarsın çocuk evden kaçmış ya, işte isyan bayrağını çekmiş. Bazen bu baskıcı tavır faydadan daha fazla zarar getirir. Dolayısıyla de ne yapmak gerekir? Bu noktada anlayış içerisinde hareket etmek önemli olan verimli sonuç elde edebilmektir. Dolayısıyla bir insan... Aile reisi olarak ailesiyle olan ilişkisinde de bu noktaya dikkat etmesi gerekir. Yani her iş mükemmel olsun diye haddinden fazla baskıcı bir tavır edinirse o zaman sonuç alamaz. Tersine sonuç daha olumsuz olabilir. Onun için de erkeğin görevlerinden birisi de kadına anlayışla davranmaktır. Evet, beşinci noktaya geçiyoruz. Beşinci görevi ise bir insanın hanımına ve çocuklarına güzel ahlakla muamele etmesi bunlara bu konudaki gerekli eğitimi vermesidir. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eşlerinin rivayet, Hazreti Ayşe Validenimizin rivayetiyle kendisi bizzat evde ev işlerini yapardı. Pek çok işi yapardı. Bulaşık yıkardı. Ta ki diyor Ezan okununcaya kadar, ezan sesi duyduğu an her ne üzere ise onu bırakır, direkt namaza koşardı. Namaz hususunda hassati, hassasiyeti yüksekti ama namaza kadar da evin işlerini yapmakta bir sakınca görmezdi. Bizzat kendisi hanımlarına işte bile yardım ederdi. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle buyuruyor ki, اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ imanen اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا Müminlerin imanı en güzel, en kamil olanı ahlakı en güzel olandır. Kimmiş? Çok namaz kılan, çok oruç tutan, çok millete konuşan değil ya. Ahlakı en güzel olan, imanı da en kemale erendir. Başka? Ve hıyarukum hıyarukum li ehli. Sizin içinizde en hayırlı olanınız da ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Kim ailesine iyi davranıyorsa işte o en iyi adamdır diyor Peygamberimiz ve ene hayrukum di, ahli ben de içinizde ailesine karşı en iyi olanınızım Peygamberimiz kendisi bizzat böyle buyuruyor hanımlarıyla olan ailesiyle olan ilişkisinden bahsederek hanımlara iyi davranmak gerektiği hususunda tabii ki bu noktada Peygamberimizin ilk hazını da ve yaşamını da birlikte anlamak durumundayız değerli kardeşlerim. Yine altıncı olarak da erkeğin görevleri içerisinde ailenin dini eğitimi vardır. Onları namazda emretmektir. Buyuruyor ki Allah Teala "Vemur ehleke bis salati." Ey habibim, ailene namazı emret. "Vestabir aleyhe." Sen de ona dört elle sarıl. Sen de sıkı sıkıya namaz kılıyor ol ama aileni de emret. Yani bir insanın ailesine, çocuklarına, eşine de namazı emretmesi, onlara öğretmesi, namaz kılmalarını temin etmesi kendi görevidir. Bildiğiniz gibi başka hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki "Muru مُرُوا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاتِ وَهُمْ اَبْنَاءِ سَبَاسِن۪ينَ Çocuklarınız... 7 yaşındayken onlara namazı emredin. وَضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَ وَهُمْ اَبْنَا عَشَرَ سِن۪ينَ Onlar 10 yaşına ulaştığı, ulaştıkları zaman da onlara vurun. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَّاجِ Aynı zamanda yataklarının arasını da ayırın. Dolayısıyla bir erkeğin görevi çocuğuna 7 yaşında namazı emretmek. 7 yaşından 10 yaşına kadar 3 yıllık süre onları alıştırma sürecidir. 10 yaşından sonra ise artık diyor hafifçe vurun. Tabii ki vur deyince e, vurup öldürmek böyle katı muamele değil. Vurmak demek şefkat içerisinde hafif okşama niyetiyle olduğu rivayet ediliyor. Ki eğitim metodunda da e, söylendiğine göre ay, en iyi metot işte bir odada e, değinen mesela duvarda asır olması... Bak eğer akıllı durmazsan değnek orada duruyor diye çocuğun onu görüp hatırlaması deniyor. Dolayısıyla da burada afedersin eşek sudan gelinceye kadar verha Allah ne verdiyse döv manasına değil. Ama bunu ikaz edin ve dolayısıyla canım cicimlerden bir öteki merhaleye geçilmesidir. 7 yaşından 10 yaşına kadar e, e, tam emretmek. Onları hatırlatmak, 10 on yaşından sonra biraz daha işi sıkıya almaktır. Ve değerli kardeşlerim, bahsettiğimiz, okuduğumuz ayet-i kerimede de Rabbimiz ailene namazı emrettiği dediği için Peygamberimiz hem Hazreti Ali Efendimiz'e hem Hazreti Fatıma Validemizi tam 6 ay boyunca namaza kaldırmıştır. Yani evli oldukları halde, ileriki yaşlarında bile Onları namaza kaldırmaya devam etmiştir. Dolayısıyla da bugün ailede namaza ilk başta kalkacak olan kimse evin reisidir. O kendisi kalkıp diğer çocukları kaldırmakla da yükümlüdür. Bu noktada da e, ihmalimiz var ise eğer bunu da iyi hatırlamak durumundayız. Görevimizi en iyi şekilde yapmak durumundayız. Tabi dini eğitimin içerisinde namazdan bahsettik. Bunun dışında genel olarak namazın dışındaki eğitimlerini de ilk eğitimlerini de vermekle yükümlü olan kişi yine aile reisidir. Erkeğin kendisidir. Ama bu görevi yerine getirirken de yine hikmet, marifet hususunu da göz ardı etmemeli, iyi muamelesinde devam etmelidir ki Peygamberimizin Hazreti Ömer bin Ebi Seleme'ye olan bir sözü var onu paylaşmak isterim. Peygamberimiz ona buyuruyor ki Ya sen teala ey çocuk Allah'ın ismini an. Ve kul bi yeminik sağ ye. Ve kul önünden ye. Gayet e, sade ifadelerle çocuğun anlayacağı biçimde ifadelerde bulunuyor ve diyor ki Allah'ı an. Besmele çek. Sağ elinle önünden ye gayet net ifadeler ve demek ki çocuğa böylelikle de neler yapacağını da bizzat söyleyeceğiz. Ki ancak eğitimde de başka eğitimlerde de görevimizi yapmış olalım ki değerli kardeşlerim bu noktada bir insanın görevini ihmal etmesi de Allah korusun azabına vesile olabilir. Ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki ye yuhalladine amenu ey iman edenler qu enfusekum Kendinizi koruyun ve ehliykum ailenizi ne'ren ateşten koruyun. O ateş ki baguduhunnas ve elhijara yakıtı insanlar ve taş olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Yani bir insanın önce kendisini sonra da ailesini ateşten korumak Rabbimiz tarafından verilmiş bir görevdir. Dolayısıyla da bunu yapmakla insan sorumlu olduğu için e, bu görevini e, tamamlamalı ve ateşe düşmekten de herkesi korumalıdır. Veselamün aleykümüsselam ve elhamdülillahi Rabbi alemin.